İkinci cilt 89. mektup Muhtelif işlerle meşgul olduğunuz halde ihlas elde etmek arzunuz bizi çok sevindirdi. Vermek istemeselerdi istek vermezlerdi buyurmuşlardır. Hastanın derdini tabibe anlatması lazımdır. Feyz menbaı Resulullah'tır fakat vasitalardan gelirken tehavvül eder. Büyüklerimizin yolunda feyze kavuşmak için, mürşidin sohbetine devam etmek şarttır. Mürşidin kalbinden, talibin kalbine, muhabbeti ve istidadı kadar feyz gelir. Mürşid bulamaz ise, eski mürşidlerden birinin kitaplarını okuyup, onu sevdiği kadar onun ruhundan feyz alır. Üveys Karni yani Veysel Karani Hazretleri, Rasulullahı göremeyip, uzaktan feyz alarak büyük veli olduğu ise de, ashâb-ı kirâmın hiçbirinin derecesine erişemedi. Tabiinin en üstünü oldu. Tasavvuf ehline olan muhabbetiniz, büyük nimettir. Bu nimetin kıymetini biliniz. Kişi, sevdiğiyle beraber olur. Hadisi i şerifi, müjdedir sevdiklerimizin kalplerinden istifade edeceğimizi müjdelemektedir. İbadetleri yapmaya çok ehemmiyet veriniz. Çalgı, oyun ve eğlence ile kıymetli vakitlerinizi ziyan etmeyiniz. Dünyada misafir olduğumuzu, kabir ve kıyamet azaplarını çok düşününüz. Kurtuluş, İslamiyete uymakta ve bid'atlerden sakınmakta olduğunu unutmayınız. Bidat sahipleriyle ve mezhepsizlerle arkadaşlık etmeyiniz. Bunlar din hırsızlarıdır. İnsanın dinini, imanını çalarlar. İslamiyete uymakta gevşek davranan şeyhlere, tarikatçılara aldanmayınız. Rafizilerden, Vehhabilerden bunların kitaplarından, radyolarından, televizyonlarından kaçınız. Kimseye etmem şikayet ağlarım ben halime titrerim mücrim gibi baktıkça istikbalime